Bismillahirrahmanirrahim. Kurumumuz hastalığa sabretmenin maddi manevi faydaları. <gülüyor> Hastalan sabretmek çok sevap. İnşallah okuyaması şerifleri. Yalnız hastalığı istememek gerekiyor dinimizde. Eğer başa gelirse tatama gerekiyor, sabır gerekiyor ama hastalığı isteme gerekiyor. Buraya Peygamberimiz silullah el ve vel afiyete Allah'tan Celle Cale, af dileyin, afiyet dileyin buyuruyor. Af ve afiyet ibn e bağlantılı af, günahtan arama, afiyete Sağlıklı bir yaşam. Çünkü insanın bedeni hastalandığı mı? Ruhunu etkileniyor, da etkileniyor bundan. Yine bize meal büyük Kur'an-ı Kerim'inde, Bakara'da hepimizin bilmiş olduğu ayet-i kerime Rabbena atina fi dunya hasenati kerimesi. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretlerinin en çok okuduğu dua bu. رَبَّنَا عَاتِنَا fi الدِّنْيَا حَسَنَةً Rabbena namaza okuyoruz bunu Rabbena ey bizim Rabbimiz bizim Rabbimiz yaratan Rabbimiz âti ver na bize ver Fi dünya dünyada hasenetten her şeyin en güzelini ver yani bu dua kısa ama kone geçiyor Peygamberimizin için okuduğu duadır. Duaların özün, özdür bu dua. Bir de dünyada her şeyin en güzelini, en hayırlısını ver dünyada. Bedenin sağlıklı beden, sıhhatlı beden. Hayırlı ömür, hayırlı mal, hayırlı eş, hayırlı evlat, hayırlı iş, hayırlı ev, çevre. Hepsi buna giriyor buna abone Ve fil ahireti hasene tabi insan dünyayla sığındı değil insanın ahiyatı. Ahirette de her şeyin en güzelini ver ahirette de ya Rabbi. Ölürken hüsnü hatime dönüyor ve imanla öbür aleme göçmek muhteremdir. Yani insanın sondaki noktalarından budur böyle. Dünyadan rahmetli bir hepimize inşallah. Dünyada öbür aleme imanlı göşmek. Kabirde meleklerin sualine kolayca cevap vermek. Buna amadan hesabı vermek, sadık geçmek. Ve kıne azaplar bizi bir de nar ateşi yemektir. bizi Hatice azabını da kuruyor Rabbi. Demek ki hastalığı başına gelince buna sabretmek çok sevaptır. günahlara kefalettir. Ama hastalığı istememe gerekiyor. Sağlığı koruma gerekiyor. Allah'ın zelicâliği afedilme gerekiyor. Bu işten tabi yatan koruma ve Güneşten koruma mesela açık gezen kadınların derileri çabuk yıpranır derileri. Yüzler daha yaşlı görünür onların yaşlanır içerisi. Örtülü kadınlar güneşten korunduğu için onların yüzler daha genç kalır, onların cilt derileri daha taze, canlı kalır. Demek ki İslam'ı yaşarsak hepsi içerisinde. Haramdan sakınmak, sonra stresten sakınmak. Biraz stres, biraz tevekkülsüzlük allah Teala Teala'ya. Stres bu. Yani Allah'ın işine fazla karıştırmak böyle bir şey. Her şey duygulanmak fazla. Nedir tevekkül? Allah-u Teala'ya tam bir güven. Mevlamız'a böyle. İnsanın bedeni Böyle fazla heyecana falan gelme insanın bedeni. Öyle insan vardır, çok üzüldü mü, birdenbire kalpten gider. Öyle insan var, çok sevinsin birdenbire yine kalpten gider vaktana. Demek ki Allah'a güven gerekiyor, aralama sakınmak gerekiyor. Bir de doğal gıda yemek yiyor, doğal gıda. Doğal yaşam. allah Teala Adem babamızı diyen gündeki cennetten ona şöyle buyurdu. Sibillah. Velevküm filerde müstakarrun ve meta'un ilahiyin buyurdu. Ya Adem senin için dünyada müstakarr. İstikrar yeri var dünyada. Yaşam koşları var. Ve senin şurada meta var. Yiyecek de var. Gıdalar var burada. Sürekli mi İlahın belirli bir zamana kadar. İşte ahır zamanda önce bal nimeti kalkacak. Yani gerçek bal biraz zor bulunacak. Ondan sonra diğer gıdaların da doğal kalmayacak, doğal gıda kalmayacak Doğal gıda. Nedir gıdalar? Yenen gıda kan oluyor, hücre oluyor. Onla bizi yönetiyorlar insan doğal alırsa insan doğal hayatını yaşar. Her şey değişmez. Günümüzde bu genetik mühendisi vardır tarımda. Genetik mühendislik, yani gen değiştirme, genleri değiştirme. Meyvelerin, sebzelerin genlerini değiştirme. Yani güya üretimi artırmak için ama bir şeyin köprü ne? Bozuluyor. Genelini bozuyor bunlar. Bu ne oluyor? Bakın Allah'ın bunlara böyle mıdır? Bunlar devam etmiyor ama. Mesela bir insan kendi tohumunu ekerse her sene onu ekebilir. Tekrar ekebilir. Ama bir insan özel bir tohum aldı mı? Tarımdan bir defa eker. Tekrar ekemez. Ağaç bir insan eğer çekirdekten kendi doğal bir ağac yetiştirirse orijinal çekirdeğine yere düştü mü ona tek bir ağaç daha al, meyve daha olur böyle şey. Ama hani bir fidan aldın mı, olmam o te Kısır olur böyle. Damak Genetiği bozuyor bunlar Genler. Nedir genler moleküller? İnsanda biliyorsunuz hücre var, hücre yoğun insan her bir hücre canlı bağlantı var her bir hücre. Hücremde çekirdeği vardır. Hücrenin de asıl denetim merkezi hücrenin çekirdeğidir. Bu çekirdekte de kromozomlar var. Balık ağ gibi 46 tane ipli şeklinde. Bunun üzerinde de, denetimde yapılan genler var işte böyle. İşte her her canlının karakteri yapısı o gende. Elmanın mesela genleri değişiyor. Devam değişiyor. Alırsan tramdan bir elma fidanı dikiyorsun. Onun şekildeni diktirme elma vermez. Yine değişik bu. Sonra katkı maddeleri. Yani günümüze her şeye katkı maddeleri e, taltandırıcılığı Şeyler böyle. Doğal gıdayının kalmadı. Kalmadı. Her şey böyle katkı maddeleri. Uzun ömürlü maddeler. Uzun ömürlü. Bu nasıl oluyor? E, katkı maddesiyle oluyor. Katkı maddesi maddesi. Hep bunlar. Işte genler değişiyor. Doğa değişiyor. Bunlar böylece Hatta günümüzde biliyorsunuz çok var. Hele kışa doğru dondurucular var. Do dondurucu. Yazın mesela işte fasulyeyi şunlar buna buraya konur. Kışın yiyecek bunları. E bunu kimisi bunlar bunları ortada. Mesela fasulyeyi koydun poşete, dondurucuya koydun. 3 ay sonra çıkardın. Hele bir dondurucu bir gevşesin bakalım. Doğru kessin, kenarı gelsin. Bak ne hale gelmişler. Bunlarla zararı Doğaldir bunlar Ne gerekiyor? Kışın kış meyvesini, kış sebzesini yeme gerekiyor. Bunu Allah onuş yaratmış, o zaman oyla azım. Yazın da yaz meyvesi, yaz sebzesi yeme gerekiyor. Doğal hayat budur belirleyicidir. Evet, işte bir kışın fasulye istiyor, ya e kuru fasulye var, o bak doğal mı? Kuru fasulye var, kurnuzu var, mercimek var, da mıdır? Şimdi gelelim inşallah hastalığa sabretmenin önce manevi faydaları ama öncelikle hastalığı tam korumamız gerekiyor. Bu Aleyhisselam Hazretleri Mâmin Müslimin yusib Eda Şevketin Fema Fevkaha Bir Müslümana Eda Şevketin Şevket Türkçe isim olarak kullanıyor bu Türkçemde şevketi deretten Aslında diken demektir şevket. <gülüyor> şevke diken demektir Arapçada. Bir insana bir diken bassa da o kişiye bir eza verse. Bakın Peygamber bize böyle buyuruyor. Bir insan diken batsa. Günümüzde insan bir diken batmıyor. Ama asıl saadette ...ayakkabı yoktu insanlarda. <gülüyor> ham bir deri. Ham deri. E, Yolda yok. Kum da gidiyorlar, çölde gidiyorlar, çakıda gidiyorlar. Ham deri ne yapıyor? 3 saat lira karşılanıyor. Bir günde parçalanıyor. O dönemde genelde... ...hep yürüyüş yayandı. Yayan, yanlayak. Yanlar Tabii Tabi çölde dikenler var, şunlar bunlar da vardı böylece. Yani o dönemde en çok onları eza vereni ne, neydi? Yanlıya diken batması. Bu alemi bir müslümana ayağına, tabi eli olabilir, icabında <gülüyor> diken bassa da ona biraz acı elem verse. Sema <gülüyor> fevkuha ya da bunun daha üstünde başka bir şey başına gelse İlla had Allah talibi, seyi atihi. onla kulun günahlarını döküyor, siliyor muhtemeler. Yani kul, bakın bir diken bile bassa, yürüken. İnsan bir taşa ya sürtse, parma acısa ya kanasa, insan bir sendelese. Bir arabadan taş fışkada mı, ayağından mesela fırlasa da insana gelse, yani insanın başına ne gelirse bakın böyle, küçük bir şey bile, onunla orantılı şekilde Allah kulunun günahını döküyor, sirkeliyor. Kamaatü şeçeretü varekaa, ağaç yapan gövde gibi ne yapıyor? Başa gelen her bir musibet Felaket, felaket, kulun günahını döküyor mu Yani insan bunu farkında bile değil. Burada hadiste de geliyor, fema febukhat abi. Yani üzerinde baş ağrısı, diş ağrısı, mide ağrısı, böbrekler, şunları, bunları, hastalıklar, hepsi bu içeriye giriyor. Ya e kazalar bu içeriye giriyor. Demek ki bir insan başına ne gelirse gelsin, o gelen hastalık. Gelen felaket, musibet ne kadar güçlü kuvveti ise o kadar ne yapıyor? Nasıl fırtına? Hafif esti mi? Son barda yapmakarı tek dökü yapmakarı tek dök böyle. Rüzgar hafiftir, ağaç yaprakları tek dök düşer böyle. Işte. Bazen çok kuvvetli eser alma. Kudur fırtına gelir, ağaçlarımız sallar ki böyle şabur şabur döküyor. Aynen bu ne? Hastalıkta, ne kadar kuvvetli gelirse, böyle kuvveti fırtınay gibi, o kadar günahları döküp kullan. Kullanla farkına değil. Yalnız tabi her şeyin bir şartı var. Nedir bu şart? Sabır, sabır, sabır muhtemelen ama. Kızdık, bağırdık, çağırdık. O zaman kaybettik. Kaybettik ben. Hem eziyet çekiyoruz, acı çekiyoruz, hem de siyahtan var mıdır Allah mücvededdin. Demek ki Rabbinin kurduğu bir düzen bu işte bu, düzen işte. Mutlaka her kul, her insan imtanda mutlaka geçecek. Mevlam büyüyor. Letublebunne, letublebunne, ve nebriveni kum. Hep burada başta sonra şedde. Nedir bu? Elbette, elbette, elbette Mutlaka anlamına geliyor. böyle. tüblevün ne? başlam, sonra şedde böyle. Yani kesinlik, kesinlik, kesinlik, meyla Elbette imtihan olunacaksınız, meyla Hatta bir hasetçi fesatçığı artettiği bir insan bir söz söylerse yani kalbine söz söylese insan buna sabretse bu da ne yapıyor? günah döküyor muhtemelen böyle. Yani düşmandan gelsin e, Müslüman da olsa kötü komşuları mesela kötü olarak böyle böyle haset olabilir böyle. İnsan baştan ne gelirse ne gelirse kul sabrederse günahlarında dökülüyor. Peki ne olacak bu? Bu tabi dünyada belli olmuyor muhtemelen. Farkında var mı dünyada? Mahşerde mahşerde hesaba çekilince orada anlayacağız bunları. Evet, yerde ayağım senirledi, yere düştüm işte da kanadı abdestim vardı, hatta camiye giderken işte elim kanadı üstüm çamurlandı Yalnızca yalnızca bir araba geçti, yağışlı bir havada araba hızlı geçti, üzerinde bulaştırdı, pistoları üzerinde. Tabi o bina giriyor, kasten yaptıysa böyle şey. Günahlar döküldü ondan böyle, ama sabitmişsek. Ne yapıyorlar mahşerde? biraz ki Allah Allah! iki dakikalık bir mesele, bir dakikalık bir mesele. Hatta 15 beş saniyelik bir mesele bir olay olmuş. Bir esabı bize vermiş bir şey ama böyle. Günahlar mı dökülmüş? Ne yapacak kul mahşerde? Ya Rabbi be! Keşke daha uzun süreceydi o keşke. Günahlar biraz daha dökülseydi biraz daha dökülseydi mahşerde. Her zaman mühterenler her olaya bir de mahşerden bakmamız gerekiyor. Mahşer, pencerede bakmamız gerekiyor. Her olaya böyle. Yani dünyadan bakmayalım. Aldığınız mühteren. Bakmayalım bu arada. Biz orada bakmak gerekiyor. O şerif Buhari ve Müslim'de okudu o da şerif. Yine okuyanızı şerif inşallah Ramuz-i Hâdiste buyur Aleyhisselam Hazretleri bir müminin yusuf bu su dağın fiir bir mümin kulunun başına hal gelse de yusuf-i bu su dağın fiir baş ağrısı baş ağrısı insanın baş ağrısı baş ağrısı müminlere özel bir hastalık. Baş ağrısı. Her peygamberin çektiği budur. Baş ağrısı mutlaka. Peygamberimiz de başı ağrırdı. Ağrıdım. Peygamber başından sarılıyor. Bağlar da böylece. Dün Aleyhisselam Hazreti eve geldi. Hazreti Sıdık'a validemiz Ya Resulallah Ah başım reisli ''Başım, başım, başarım aşağı aşı alemizin.'' Bu ki, ''Ya aşı, benim başım ağrıyor.'' ''Başım ağrıyor.'' Demek ki baş ağrısı her müminin özel bir şey. Baş ağrısı, yani baş ağrısı. ''Bir mümin kulun başı ağrısa evşeketin tüzihî fema siva Yine burada diken geliyor. Yerin mümin kulun başı ağırsa, bana bir diken bassa, fermanı var Bunun dışında başka bir şey gelse, illa Rabb Allah ve tehvüyeyeminin kıyametiye. Allah kulun derisini kıyamet gününde onlara yükseltecek Ne kadar başı ağırmışsa, dünyada, başa ağarmışsa, başlarına ne felâk gelmişse, ne kadar hesap etmişse. Demek ki o ağrının şiddetiyle orantılı şekilde, şekilde kulun kıyamet gününde derecesi artırılacak. Bunun için peygamberlerin başına bu hal veriliyor. Peygamber de olsa makamların sonu yok. Malum makamın sonu yok. Bir peygamber milyarlar seni secde ise, her secdesinde, her altında milyondan makam olsa yine bitmeye, bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor hadile. Öyle makamlar var, makamlar var. <gülüyor> Demek ki Mevlam ne yapıyor kulun aktifiyetlerini? Peki anha, anı bihaya bir de kulun eylemi günahı burada siliyor mu? Hem günahlara kefaret, hem de dedi buna terfi, derece diye hem derece yükseliyor. yükseliyor. Gerçekten muhteremler işlere biraz gerçekçi bir göze baksak yani işin içine perakasından baksak en kesin yol bu aslında. Hastalıklara sabır ama Mevla'nın verirsi gerekiyor. En kestirme yol bu aslında hem manevi derece artıyor yani sevabı artıyor hem günahlar siliniyor. Bakıyor. İki taraflı oluyor böyle. İki taraflı oluyor. Kullanda namaz kılmıyor. Huruç tutmuyor. Mesela bizim için günümüzde ibadetini çoğaltmak zor günümüzde bizim için. Yani zamanlar kısıtlı bizim için. Gerçi zaman yerini harcamıyoruz ama genelde zamanlar bizim için kısıtlı şu an bizim için. Hayat çok hızlı. Hareketli bir hayat. İsraflar çok. Gider çok. Yani gider şey israftan dolayı bunlar. Sadece. İsraf çok. Gider çok. iş hayatı zor. Her bakanlar böyle sıkıntılar var. Hayat muazzam hızlı. Stresli hayat. Biz bu ortamda ne yapıyoruz? Namazı kıldığımız zaman bile namazlarımızı da ...o ortama uygun kuyuz namazımızla böyle. Yani hızlı hayattan çıkmışız. Ortama çıkmışız. Camiye girince... insan değişmiyor ki şey birden şey birdenbire. Değişmiyor ki. Aynı insan camiye gelince verecek. Demek ki... ...eğer Mevla kulun başına... ...bir hastalık verirse... ...baş arısı olsun bakını... ...diş arısı olsun, bebek arısı olsun... ...insanın kendi yakında... ...bir şey gelirse... Bunun sabresi ne oluyor? Hem derisi artıyor... günah dökülüyor. dökülüyor. Bu ne? En kesim yol maneviyatı aslında. En kesim yol vereceğim aslında. Yalnız okuyun... ...Tirmizi'de hadişleri inşallah. Bu aleyhissam adetleri. Bir kimse... ...bir gece hastalansa... ...burada gece geliyor eski tabi zamanda geceye çok eskiden yası klo mı yolda elektriği yok eski yolla zifiri, karanlık hep enek çekiliyor böyle bir insan o dönemde eski dönemde gece hastalandı mı ne yapacak mecburi sabah bekleyecek ya hastanere var ne bir şey var Gerçi şey günümüzde hemen alo 112 çağırıyorsun, acil seversen var, götürüyorlar günümüzde böyle. Fakat Halı Şevir'in süvendiği zamana bir de bakalım, o yakın zamana bir de bakalım. Yani gece hayatını olmalı bir dönemde, hastane olmalı dönemde bir kimse gece hastalansa, hastalansa gece çağırırsız yani, evinde kapalı. Nereye gidecek? Her tarz ibi karamlı. Kim kapısını çalabilir? Gece girdi mi? Nasıl gidebilir? Fesahbere ama sabır ederse, gece aslanasa kişi sabır ederse, öral diye bir <gülüyor> Teala Bir de Allah'tan razı olsa ona bunu verdiği için bakın böyle. Bunda şarta çok almışım Gece aslanasa, günüz yine. Komşu olur, şu olur, bu olur. İnsan görevdir insan. şu olabilir böylece. Gece, tabi esne evlerde, tena evlerde, serik evlerde. karanlık her tarafta. Demek ki bir insan bir gece hastalansa, hastalansa, fesabere, hastalığa sabır etse. Burada fe geliyor, fay ceza deniyor buna. Hemen anında böyle, yani sordan değil ama, onda sabirsə, rabiye bir an ve Allah'tan razı olsa, eh, Rabim böyle dilemiş, dedi razı olsa, harcemin zünübihi, o kimse o gece günahından çıkar kurtulur kıymet ümmühi. Annesinden doğduğu gün gibi olur, kevemin vedet ümmühi. doğurduğu gün bir sabiş nasıl günahsızsa sıfırsa. Günah yoksa odurma geliyor kişi böyle. Yani biraz da gece burada cevaplıyor. Tabi günüz olurum mesela ıssız yerde, tenay yerde kişi yalnızdır. Ee, bir hastalık gelir düşer kalkar ki telefona al, eline alamaz kişi. Yalnız olabilir, şubalabilir. olabilir. Demek ki bir insan böyle bir gül şartlarda yalnız kalıyor bir durumunda hastalandı. Fesabere. Ama güzel sabır, sabrı Bir de Allah'tan razı oldu. Rabbim sen bana bunu vermişsin, razıyım dedi. Kişi o anda ne oluyor? Bütün gün o andan beri sırılıyor, sırılıyor, sırılıyor. Ta annesinin doğduğu günkü durumuna geliyor o gece. Demek ki aslında sabrına bu kadar fazileti var muhtemelenler. Bir gün bir cemiyette, sohbette, bir yerde hastalık konusu geçiyormuş. Biri diyor ki ben hiç hastalma ömrü Hiç hayatımda hastalmadım ben diyor. Diyor ona birisi o zaman sen tövbe et diyor. Ben hiç hastalmam hayatımda. Çok sağlamım. Deyince bana bir cevap veriyor. O halde tövbe neden? E, şimdi onu da hastalanmadı diyor. Hastalanmadı muhtemelen. Demek ki hastama ölmek yok mu? Hastama göreceksin. Yine hatta inşallah bu halden. <gülüyor> İzâ Merid-ül Abdü evsâfere. Bir kul hastalansa evsâfere ve da kişi meşru bir yolculuğa gitse. Şer'a i̇şte, endirjatı şubikse kütü böyle hümü ecri misle makene yahmülü sahihan. O kimse haslından dolayı ibadetine bir aksama varsa, nafiye batnı varsa ona Mevlâ ne yapıyor? Aynı bunu yapmış gibi hesabını veriyor. Yani yaptığı gibi sevap veriyor bakın. Kişi i̇şte mesela hastan amel olmuş yatağında Cuma duyu duyuyor, okunuyor. cuma oldu. İşi yanıyor ev var, cumaya gidemeyeceğim hastayım diye bela. Hizme gerek yok. O madem ki saat cumaya gidiyor ya ona aynı saat gözle bakın yaz efendi. Bu da bir fırsatımız derimle. Ne fırsatı bu? Yani gençliğe verilen bir fırsat bu, gençliğe bir fırsat böyle. Yani bir insan gençliğinde sağlıklı zinde, çağında kişi ibadet yaparsa ileride yaşlanır, hastalandığı zaman yapamasa bile o devam ediyor. Genç mesle zinden mesela Allah'ına cihat ediyor. İslam'ı yaymaya çalışıyor. Allah için çalışıyor, çabalıyor. Etrafının arkadaşlarına bir şey olma çalışıyor. Buna gayet ediyor. İbadetlerin çoğaltıyor kendisi. ilim okuyor öğrenimlerinde bunları yapıyor. Allah'ın genç şansıları alabilir birden beri böyle. Bir e, tabi kazası olabilir başına. Bundan yoksul kalır kişi? Ama ne oluyor? Aynen buna yapıyormuş gibi sevabı devam ediyor muhtemelen. Yaşandığı zamanda yaşlı yapamasa bile yine sevabı devam ediyor muhtemelen. bir de gurbetteki bir garibin hastalanması meselesi gurbette. Gurbette ölen de genelde şehit olur gurbette muhtemelen de. Yani bir insan eğer iyi niyette gurbete gitmişse, yani mevcut kalmış, şu kalmışsa, insan gurbette ise, orada ölürse ona hükmen, hükmü diye hükmana şehit hesabı veriliyor böyle. Bir garip gurbette. Vatan ayrı. Hastada ne olur? Hadis-i Deylemi'ye mamin garibin yanıldığı bir garip kimse Peygamber'e yanıldığı hastalandığı gurbette. Feyyumi bir basarihi şöyle gözüne bakıyor sağ soluna demek ki mesela evinde hastalandı yalnız yaşayan kişi ya da hastaneye kaldırıldığı icabında hastanede yata yatırılmış Şöyle etrafa bakınıyor Öbürlerinin hep ziyaretleri var gelenleri var günleri var herkesin var o da ne yapıyor feyomi mi basarıyı o da şöyle gözün şeref bakıyor böylece. Feraye kovu, adam ben yarif kovu. Ama kimse yok. Kim soğanaya gelmiyor. Kim soğanı kekmiş olsun ne demek demler? Kimse halini sormuyor böylece. Hastaneye gelenler, herkesin onu dur üşüyorlar. Hatta artık oda almıyor bazen. Hep şey artık kızıyorlar artık Yeter diyor derdiyor artıklar böylece. Üst Üstüne bu garip nabiye kimseye garip yatıyor böylece. O da şıra bakınıyor, bakınıyor ne geleni var, ne gidenen var, geçmiş olsun diyen var. Ne oluyor şimdi? İlla ketabon lehü bükün nefesin tenefebihi sibil el O garip bu durumdayken bu durumdayken sabrı ederse işin etmesini oluyor. Aldığı her nefesine karşılık bak. Her karşılık. Ve ona 70 bin sevap yazıyor bende. Yetmiş bin sevap hakkında yazıyor. Her an nefesinde, her an nefesinde yetmiş bin sevap yazıyor bende. İşte evine tek baştan yazsın. Tabii evinde olabilir bu. Hatta bazen mesela yanında kimse olmaz kimse. Bu da olabilir bence. Yani gülbette değildir kişi. Evindedir. Ama yalnız kaldığı bir zam gece evinde hastalanır. Kal, ayağa kalkamaz. Bir damla su içemez. Kımıl yama artık kendisi? Kapıya bakar, pencereye bakar. Bir komşu gelse baksa der. Bunun gibi. Bu durumda kişi Allah tevkül etse sabidesine oluyor. Her nefesine buna yetmiş bin Siyah konuşuyorlar böyle. Ve yine manuş gibi nefes seyretim ve yine her nefesinde bunun 70 bin güne da siliniyor mudur güne belirşe. ki tabii grubetik acı acı grubetim muhteremler acı olduğu için ama sahibi var. Bir bakalım inşallah hasta ziyatına bakalım. Kızlar tek ateşe okuyun bu konuda inşallah. Hayır delimi Beykal-ı Şerif Eftörl-ü İbadet-i en sevabı Ecr bakımından Suat-ül Kıyam-ı Minindil Merlul diye Kim hasta çabuk kalkarsa en sevabı alır. Demek ki hasta ziyaret edilmesi güzeldir. Hele garipse daha sevaptır. Ama ne gerekiyor burada? Yanında fazla kalmamak gerekiyor hastaların yanında. Tabi hastayı ilgilenen kimse ilgilenmesi gereken kimse bunun dışında yakın olursa kim olsun böyle şey. Ama bunun dışında ziyaretçilerin orada fazla kalmaması gerekiyor. Fazla da soru sormamaları gerekiyor. Gelen gelmiş olsun nasıl oldu, nasıl etti, hasta nasıl oldu, doktor ne dedi, ne ilaç verdi, ne yaptın, ne yaptı? Sanki profesör, bir şey Öbürü gelir yine baştan. Öbürü yine baştan? Uzun zaman bakayım, soru soru soru sor bakayım. E bunlara gerek yok mu Gerek yok bunlara böylece evet ziyaret edilir, bakılır, ona canı bir şey istiyorsa verirkenin sebebi yardımları böylece. Demek ki az kalmak gerek yanında. Bir de hadi okuyayım inşallah. Humma hastalığı, humma. Bu konuda geçmişti. vidini. İki hastalığı gönderilir Mevlam tarafından. Veba, humma. Humma hastalığı, sıtma, griveneceği bir hastalığı, humma hastalığı. Humma. İnsanlar halsizlik yapar, neşesizlik yapar, işranı keser, başarısı yapar, titreme yapar, ateş yapar. Humma hastalığı. Bu Medine'ye özel bir hastalığı daha çok Medine'de. Çok oluyor Medine'de olarak ama insanı çok sarsar. İnsanın gücünü alır ve böyle alır. <gülüyor> El-Humma minfe cehennem. Humasalı cehennemin ısısından bir parçadır. Febri ha bilmayı, onu su ile söndürün. Su ile söndürün. Demek ki ateş hastalıklarına ilgili ateş hastalıklarda yüzünü yıkamak Başı yıkamak. Bu mümkün değilse hiç olmazsa ıslatılmış soğuk bir havlu ile mendille almak koymak. Soğuma gerekiyor. başı zarar vermemesi için. Yanlış yerde geliyor bu. Bu müminin cihindeki bir nasibidir müminin. Yani gerçek mümin cehenneme girmeyeceği için gibi bir nasibidir bu müminin. Ateş hastalıklar. Nasıl edeceğini de böyle Bir gün Hazreti Pehlüz Zade Harun kardeşi. Abisi zamanın bir numara adamı dünyada. Harun Rüşid, Abbas döneminde. Karışı da aşık, mecnun. Yani Allah dostu. Ama halkına mecnun diyorlar. Deli diyorlar yani. Deli veriyorlar diyorlar bakıyorlar. Hızlı bir yerden geliyormuş. Bir Bakmıyor. Takılıyorlar. Alay etmek için. Nereden geliyorsun? Cehennemden geliyor. Neye gittin oraya? Ateş almaya gittim. Aldım mı ateş? Alamadım. Niye alamadım? Derler ki bana. Ateş yok burada. Herkes dünya ateşini buraya getiriyor. Dünyadan getiriyor. Sen dünya ateşi buraya getirmedin ki ateş veririm mi? Deliler bana böyle. Şimdi, ateş deyince aklımıza genelde yanan bir alev gelir ateş deyince böyle. Yanan alev mesela kömür odun, gazlar böyle. Alev yanar bu gelir. Aslında ateş ısı demedir ısı. Sıhhat demedir ateşi böylece. Isı demedir böylece. İşte insanın ısı çıktı mı Ateş diyor bunu Yükseli Bu da nedir? İşte bu da ateş Mükseli Ateş. Bu nedir? Müminlerin cehennedeki nasibi bu. Neden? Çünkü günahkarlar ne yapacak Allah korusun cehenneme girecekler. Ateş, ona günah yakacak. Dünyada ne yapıyor bu? Müminler dünyada ateş verilir. Bu ne i̇nsanı hem iş insanı temizler. işini temizler. Hem günah döküyor muhtemelen herkese. Şimdi gelin inşallah biraz da hastalığa etmenin maddi faydaları, maddi faydaları. Bu yüzyıl aleyhissam adetleri devam medelek kader ve kader yenfû biznallâh-i teâlâ. devamı tedavi olmak, ilaç kullanmak. Medelek kader o da kaderle bağlantılı. Vekad-ı yenfeu ilaçlar tedavi fayda verir. Nasıl verir? Bi-izzinillahi Teala Allah izni, Allah izni verirse o zaman fayda verir. Yoksa bir insan dünyanın en büyük hastanesine gitsin, konforlu gitsin, en büyük otoriterlerken tedavi etsenler, şifa bulamakta. Sahabeden biri sordu peygamberimize Ya Allah kaderde neyse o olur tedavi almasak olur mu ilaç almasak? O zaman peygamberine cevap verir kendisine böyle. İlaç almak bu da nedir? Tedavide bu da kadere bağlantılı gel ama. gerçek kesin değil ama. Kesin değildir. Bir kimse acıksa çok acıksa çok susa kimse ama mesela günümüzde bazı duyuyoruz aşçı grevi diye böyle. Bir kimse böyle aşçı görevi yapsa ya da kimse inadına bir şey yemese, ölürse günahkar oluyor Allah katında. Katil oluyor. Ama bir insan tedaviyi terk etse, ölse günahkar olmuyor. Neden? Tedavi kesin değil şimdi. Hatta bazen tedavi daha da zararlı olabiliyor bazen tedavi muhtemelen. Olabiliyor efendim. Bu işine gerekiyor? Hastalandığımız zaman maddi yönden de, yani tedavi yönünden de biraz temkin olma gerekiyor. Aceleci olmamak gerekiyor, sabrı olmak gerekiyor. Mesela bir kimse gece uykusu kaşar, Tabii stres yapar, kabzası bir şey takılır, canı sıkılır, sinir sistemi bozulur, kendi ne yapar? Kendine. Kişi ne yapar şimdi? Eyvah benim kalbim sanki ağrıyor der, midem sanki bir şey var der. Hadi bir şey yapmadı. Ama takmış kabzası bir şeyi? Ama takmış bir şeyi. Beyni onunla yoruluyor beyindeki sinir merkezleri çöküyor onlar, çöküyor, akıl olmuş gibi böyle. dayanıyor buna beyin merkezler dayanıyor buna oluyor sinir sistemi bozuluyor sinir sistem bozulunca her bir organ bir sinir sistemine bağlı her bir organ yani nefes almamız da kalbin çalışması da hepsi bir sinir merkeze bağlıdır bu defa ne olur, sinir sisteminde bir zarfet onun sinir sisteminde Kapte gerçekten biraz daha zorlanır. Deves ama zorlanır. Kişi arızanı böyle. Bu kişi evam yapar şimdi. Panaya kapılır. Hemen gece acı gidersen ne olur? Daha zararını görebilir. Teşhis yanlış kondu mu? Bir önce teşhis, teşhis mu teşhis bende. Bırakalım aciliyi Türkiye bırakamıyoruz temeller. İstatiklere göre bakını. Dünyada her yıl 10 binler insan ölüyormuş Avrupa'da, Amerika'da yalnız teşhisten, yalnız tedaviden. Amerika, Avrupa'da. Belli. Her yıl 10 binler insan ölüyor. Neden? Yalnız teşhis konuyor, yalnız teşhis. Benim teknolojisi var, tahliye var, şunlar MR, şunlar bunlar, var var var var ama teşhis yalnız kondu mu Oradan bir yalnız başladı mı? Niye bu? Yalnız biz yola girmeye verirseniz efendim. Yani on binler kişi ölmüş her yıl, yanında teşkilatı tedaviden dolayı verirseniz. Ne çıkıyor bundan sonuçta? Demek ki tedavi kadere bağlantılı. Allah izin verirse kul iyileşir. Mesela kesin değil. Efendim Türkiye'nin en modern hastaneye gittin. En en pahalı hastanede gittin. Yetmedi. Avrupa'ya gitti. Amerika'ya gitti. gittin, Dünya çarpı otoriter profesörlere gittin. Aksiyandan kötü olursun. Dönüp gelirsin. Savunlar gibi bir doktor sana şifa verebilir. Mutlaka. Vakti gelmişler belki. Yine az okuyormuşlar bu konuda. Güverşim Hazretleri eden kader, tedavi ilaç almak kaderedir. Ve şovu ben İlaçlar tedavi fayda verir men yeşaı. Allah kimi dilerse ona verir. Bir muaşşa Allah'ın dilediği eden. ilaçtan fayda görür. Arapça da hastalık deva ilaç. İlaçdan çoğu edviye gelir. Edviye ilaçsı anlamına gelir. Gelir. Şimdi bir kula bir ilaç faydalı olur, iyi gelir. Öbüne gelemezsem ona zarar ver bak Öyle bir resmatta bir mahşaya bak. Allah dedi kuluna şifa verir. Ne ne? Bir mahşaya dilediği ilaç ile bitki otlarla, suyla, havayla. Küb bir hava işini yapar, bir şey kalmaz. Kul bir yalamır işler, bir şey kalmaz. Şimdi çoluklara gelince, ben şahsım acıyorum yavruları şimdi. Şimdi dünyaya gelen bir çolukta tabi dünya sağlaması hemen kolay olmuyor. Dediler. Yani bunu da unutmamak gerekiyor. Yeni doğan çünkü uyum sağlaması kolay olmuyor. Hatta büyükte bile mesela bizler bile... Buradan kalkalım, başka bir ülkeye gidelim. Türkiye'de böyle. Orada uyum sağlamak da biraz zorlaşır. Yani hava koşulları, irtifayı, irtifayı falan böyle farklıysa... Yâliye farklıysa... Uyum sağlaması hemen kolay olmaz. İnsan mesela yüksek yâliye gider... Deniz kıyısına gider... Ormana gider... Önce bir işte başarısı şunlar bunlar insana bir uyumsuzluk başlar. Oraya uyum salmak için. Şey. Düşünün ki <gülüyor> dine gelen bebeklerden geliyor. Dünyadan değil gelmiyor aslında başka alemden geliyor. Orası başka bir alem ana karnı. başka bir alem var. O hayat koşulları başka orada. orada çocuk akciyeli çalışmıyor. Çoşu orası sormamıyor çocuk orada. Barsak çalışmıyor. Orada koştular başka orada böyle. Hayat başka orada. Orada ısı başka, her şey başka. Çünkü orada kesin içerisinde. Orada hayat başka. Bir dünyaya geldi. Hem uyum tabii dini sağlayamaz. Ne olur? Biraz ateşlenir biraz. Biraz öksürür. Kusar. Karnı ağrır. ishal olur. Şimdi bu durumda bu durumda çünkü az ateşlendi. Hem ateş kesici verildi. Kar hemen kanoz ilaç verilirse bu nedir? çok büyük zarar söyleme bakın. Çok zarar. Niye geliyor burada? Çünkü ateşlenmişse mutlaka başı beni korma gerekiyor. Islak mendille hem silerek silerek çünkü ter bazen buharlaşır. Birazdan baştan gelen ter pek buharlaşamamı terimde. İnsan iki çeşit ter bezleri vardır. Bir ter bezleri vardır bedende vardır. Bunlar su, sıvı ve tuzlu maddeler şeklindeler. Bir de insanın kıl yerine birazca başlarda yağ bezleri vardır. O, o ter yağlıdır böylece. O tabaka teşkil eder böylece. Bu işte ne gerekiyor? Silme kanununun başını böyle. Başını belirler silme gerekiyor la. Yani baştan gelen de yağlı yağlı terdir onlar gerekiyor bunları. şimdi karnı ağrıdı. Ayağına biraz sıcak bir şey koyarsın. İletilmek gerekiyor bunları. Peki efendim işte günümüzün koşullarında. Koşullarını hemen doktora götürdük efendim. Çuyu doktora götürdük. Ehe i̇şte işte teknoloji şu makama çıkmış, şu olmuş, bu olmuş. Bunda eski şeyde maşallah bunlar. Yok yok, Aynı insan hatta. Hazır savunma nasıl yetişilmişse aynı şartlarla devam ediyor. Peki ne olur? Şuraya ilaç verirsen ne olur? Çok ama çok çok şey oluyor. çok oluyor mesela. Ne oluyor? Çocuğun bağışım sistemi savunma sistemi devreçlik kalabiliyor. Çalışamıyor. Zaten yeni dünya gelen bir çocuk aşağı yukarı 6-12 ay onun savunma sistemi çalışmaz. Bağışıl çalışmaz çocuğun. Ne koruyor onu anne sütündeki var, antikor vardır. Ondan okurular, oradan geri nakletebilir. Ancak bir sene sonra çocuğun o savunma sistemin çalışmaya başladı. Çocuğun ateşi yükseliyor biraz, hem ateş kesici, Kan ağrıdı hemen bir damlalar kondu ilaç verildi. Ya i̇şte kustu aman kusmasın, bunu altı bunu atmasın, aksın bunu mu, aksın bunu be. Çemizlensin çocuk böyle içi. Kustu biraz. Kustun. Nedir o kusuma kusuma? Onu binyak kabul etmiyor. Onu binyak kullanmayacak onu. İstemeyem ben bunu diyor. Onu tutmak zararlı bedene. Onu çıksın o. Büyük tarafı bunun gibi. Böyle böyle. Kustu bunu çocuk böylece. E, hemen ateş kesici bir de, ilaç bir ilaç bir ilaç oldu. Çocuğun savunma sistemi gelişmez. Çocuk tembelleştiriyor çocuk bunu. Tembelleştir böyle. Hazır yiyecek buna benziyor bu adamlar. <gülüyor> Mesela İtalya'da bir yere, ülke çok İtalya'da bir şeyi getirdi mi? Ülkeden sanayi gelişmez muhteremler. Mesela Türkiye'de ilk şeker sanayi kurulacak Türkiye'de. Ne diyor Avrupalılar? Türkiye geliyorlar. Şeker patronları Avrupa'dan geliyorlar. İşte bu işten vazgeçince olacak şey fabrikasından. Neden? işte fabrika, şu kadar yatırım istiyor, bu, bu kadar masraf istiyor, şu kadar işleri var, bunların var, bu kadar bunun maliyetisi de. E bunu size daha ucuz verelim diyorlar. E bir anda bunu önlüyor olabilir, Türkiye'de bu sanayi kurulmasını da. Önlüyorlar böyle işte. <gülüyor> Bakınız, haldeki mesela bir işleyen fabrikası kuruluyor. Ne oluyor? Önce bir arsa lazım var, büyük bir arsa. Arsa alınıyor, çevre devleniyor. Oraya fabrika kurulacak. ...gözümü yapacak oraya. İnşaat malzemeleri... nakliye vasıtaları çalışıyor... ...işçi çalışıyor, ameler çalışıyor, mühendis usta çalışıyor. Bir istihdam oluyor böylece. Sara pandire ekiliyor çevreye. Tarım gelişiyor etrafında böylece. Onlar ve taşıyor bunlar böylece. E, fabrikaya müdür lazım, işçi lazım... ...müdür lazım, şef lazım, şu şu lazım böylece... ...bir istihdam olur burada. Pandire ekleyecek, elde edecek satacak bunlar, küsme olacak. Hatta hayvanız bile gelişiyor. Demek ki bunun gibi eğer çocuğa da yeni doğan çocuklar küçük yaşında az ateşi oldu, az kustu, az karnı ağrıdı, işte karnı ağrı bir şey ağrıdı, hem ilaç vermeye kalktı. Ne olur? Çocuğun savunma sistemi gelişmez. Ne olur sonra? ileride daha bir hastalık geldi mi? Çünkü konuyu bu yanda. O bünye ona direnç gösteremez, teslim oluyor gider mutlaka böyle ki mesela günümüzde de öyle gel gelende üst tabakadaki kişiler, ne abi bunlar? Süretozu kontrolünde böyle. Hep süretozu her gün tansiyonu, şekeri, şütsü, busu, röntgeni film çektirir, her şeyi çek çektirir. Ufak bir şeyde hem ilaç alır, daha ilaç alır biraz bana kuvvetli bir hastalığa geldiğinde benden derece kırılmış. Savunma sistemini çalışmıyor. Hemen düştü müdür olacağım ben de. Aynı öyle oldu buna böyle. Aynı kadar bunlar mıdırlar böyle. <gülüyor> Bu işin hatta insanın savunma sistemini ne yapıyor? İlaçları kabul edermiyor böyle. Tebbi gösteriyor bunlara. Ne ya bunlara? Yan etkili ilaçlarım. Yan etkileri Yani sistem bunu kabullenmiyor bunları. İşte başarımızı kusma, ister şunlar bunlar. Tepki bunlar aslında bunlar. Kışın genelde grip hastalığı her sene olur muhtemelen yani grip hastalığı. Ben şahsen bir sene grip olmasam üzülüyorum. Üzülüyorum. Bedenin bunun ihtiyacı var. Grip ihtiyacı var bedenin. Buna var kardeşim. Nedir grip? Genelde çağımızda, günümüzde, çevremizde her tarafta muhtemelenler önce hava kirliliği var ya hava kirliliği dumanlı hava egzoz gazları tozlar, şunlar bunlar Sonra kimyası asitli maddeler havaya karışıyor bunlar. Havaya karışıyor bunlar bunlar. Her evde deterjan. Çamaşırda, bulaşıkta, hatta el yıkamada yazıklar muhtemelen yani. Yazık muhtemelen bence. Hiç olmazsa elini onlar be. yıkama be. Bedene yıkama onunla. Şampuan yıka mı bedeni muhtemelen böyle. Benlerin derileri açılsın. Nedir? Sabun, sabun antiseptik sabun yani Sabun mikropları öldürür sabun Yani, yani elde sabun yıkamak, dezenfekte işte, temiz eder böyle şey. Işte. Ama günümüzde her şeyde tercan, her şey böyle. El yıkamada, banyoda, artık lavaboda, her şeyde, her şey her şey etecanlar böyle. Daha bunlar uçuyorlar, şu bu oluyor böyle aynı zamanda. Yani işimize gidiyor bunlar. İçimizde geliyor bunlar da bence. karışıyor bunlar. Şimdi havayı solduğumuz zaman şimdi gripten göreceğim. Gireceğim. Havayı soğuduk. çekir hava ne yapıyoruz? Ne varsa geliyor. Ne geliyor? Tamam Burun açık. hava çekiyoruz. Ne varsa geliyor. Nereye kadar geliyor? Alır kadar geliyor. Yani burun da bir Engeller var. Anka diyorlar bunda. Engelliyor. Ama engelleyemiyor. Kuvvetli hava Çok kül hava geliyor. Gırkta taş, şurada bronşlarda engelliyor bunları. Son durakları akciğere gidiyor bunlar bunlara. Akciğere gidiyor bunlar bunlara. Böylece. Şimdi ne oluyor? Akciğere bunlar çoğaldı mı? Bunun şurada bunlara çoğaldı mı? Ne oluyor muhtemelenler? İşte hastalık kışına muhtemelen. Hastalık kullanı. İşi i̇şte mikrob yuvası oluyor böyle. Bakteriler, zehirli maddeler. Bunu atılması gerekiyor bunların. Ne yapma gerekiyor bunları? Eğer bir insanın soğuma sistemi, bak doğal soğuma sistemi insanın böyle, doğalsa kişi fayrış kullanmışsa fazla. Eğer bir insanın soğuma sistemi doğası ne yapar? İnsanın doğal soğuma sistemi bunu atar dışarıya. Atar dışarıya. Nasıl atar? Önce hastaların içlerine keseriz, insan. İçlerine keser. Dur yemeye hakkında bakan da böyle. Bir de takı olmaz bu işler. İçlerine keser efendim. Bu için bu araştırma maddeleri hastalarınızı yemeye içmeye zorlamayın. Bu efendim var. La tükür emrâ merallu Hastalarınızı yemeye yeme, zorlamayınız. Yemiyor mu anda zorlamayın. Nedir bu? Bu? Bir insanın doğal soğuma sistemi normal çalışıyorsa ne yapıyor? Ne yapıyor? Önce iştahı keser. İştahı mal almaz. İş Dışarı mal olmaz dur bakalım der, Kalbi kapar, ağzı kapar. Sonra ne yapar? Ateşi yükselt, ateşi yükselt, ateşi. Islı ve ateş yükseltir, ateş ateş, ateş. Ateş, ateş. ateş yükselir. Ne o, ne ateşi yükselince? Kan ısınuyor, kan ısınuyor. Nasıl? Isıması gerek kalır. Isınan kan ne var? İşte acıya kaçana kadar mikroplar varsa, yabancı madde varsa, onları eritiyor. Isıyor bende, ısıyorum ben bunları. Eritiyor bunları. Balgamı da eritiyor. bunlar. Balgamı da eritiyor. Eritiyor bunları işte. Demek ki ateş bu den şart mı Ateş şart ısı lazım ısı lazım burada. Bu ne yapıyor? Eğer bir insanın bedeni fazla ilaç kullan bağımızı değilse bir insan, o kimse'nin bedeni normal bunu yapar kendi yapar bunu Önce işlerini keser, ağzını kapatır dur bir şey an bakalım seni bakalım diye. Hatice yükseltir kan ısındır kan ne yapar? Bunun içindeki ne kadar böyle zararlı madde varsa. Eriği bilenlerine eritir bunları. Eritti bunları. Ne o ne lazım şimdi bunları? Dış atması gerekiyor bunları amaya şimdi. Eridi ama genel olmadı. Ne yapacak? Bu defa ateş daha böyle yükselir. Şimdi bu enerji harcayacak kişi burada. Ne yapar burada? Öpsürme. Hapşırma. <gülüyor> Hadeşler ne buyuruyor Aleyhisselatörü? İnsanın ne yapacak hapşırınca Allah şüphedcek. Necek? Ne Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bakın. Pekân görüyor musunuz değerlerden? Yani hapşırma, nedir? de Allah'ın büyük nimeti bakın. Allah'ın büyük nimeti. Allah'ın büyük nimeti. Biliyor musunuz maddeleri? Biz axırı zaman ne desin buyuruyor? Elhamdülillah. Diyor ne yapacak? Yarımıyor Allah. Biri bir nimet bu şey ben. Nedir bunlar? Bunların işi temizleme, mikropladan temizleme bak. Doğal temizleyecek, doğal kendi başına temizler. Bunu atacak, gözden yaş gelecek patılar böylece. Bunlar her tane böyle pislikler atıyor böylece. Biz kızarız. Ama işte bunu akıyor böyle. Ay şap şap şap efendim böyle. Kızarız. Şükür adı şükür. Allahu ekber. Yani ki atıyor bunları. Sonunda ne olabilir? De? En sonunda bir ter atar bunları. Ter. Çünkü insan öksürürken, hapşırırken kişi ne yapar? Beden enerji pazarcadığı için ısı da artar da Artar böyle. Isı artar ne olur bir sefer? Bedende ter bezleri var. Nedir bunlar? Doğan termostat. Sinir sinirine bağlı ayarlanmış bunlar. Isı belli dereceye mi ne yapıyor? Hemen bu doğan termostatlar Nadir ter bezleri içteki zararlı sıvıyı derin yüzüne atıyor. Enizi atıyor bunlar herhalde. Kişi terlediği anda ne olur? Bu ter genelde buharlaşması lazım. Biraz hep tam tamamen terlece. Biraz daha nemli havada buharlaşamaz bu terler. Bu için nemli havalı olan yerlerde yazın çok insana aşırı sıcak gelir ter, buharlama şeyini alıyor, buharlama şeyini ter derideki de kapatıyor. Ter havayı alamıyor, soluyamıyor. Sıkıyor bedeni. Sıkıyor. insanın muazzam sıkıntı olur. Bunalım olur. Nemli havalarda böyle. Normal havada, mesela Mekke'ye mükerremedeki kişi muazzam ama sıcaktır. 50 dereceye bulsun, zarar böyle. insan terler ama insan sıkıntı yapmaz. Çünkü su buharlaşıyor, daha serenetiyor Demek ki, Allah'ın kurduğu bir mekanizma kumanda Mekanizma Yani bir sinir sistemi nasıl çalışıyorsa, bu da böyle çalışıyor böylece. Demek ki insanın bazen böyle hafif bir grip olması faydalı hafif. Udarsa ayrımsa. Udarsa ayrı. Bu da faydalı bu şekilde. Şimdi bir insan grip oldu. oldu ama kabullenmiyor. Yani sıkılıyor. Hemen gece arası doktora gidiyor ve benim işte antibiyotik bur bakalım, şunu yap bakalım, bunu yap bakalım, ateş yap bakalım. E tamam yaptı. Ne oldu şimdi? Ateş eve düştü ama işteki pisliksine içine kaldı, kaldı. İleride ne olacak? Daha büyük felaket başına gelir. Hastalığı çıkarmadılar böyle şey. Mesela idrar yapmak şart, idrar mutlaka. Bedenini temizliyor. Dışkı bedenini temizliyor. Aynen bu ne gibi bunlarda mı? Yani idara yapmayın efendi, Yine burada doktora idara yapamayın ben. dışkı çıkmayayım ben. Tuvalet gitmiyor tuvalet. İstemiyorum mi gitmek. Bu ne kadar böyle saçmalıksa mantıksız muhteremler aynı şekilde bakınız. Hemen bir grip ateş olmayayım. aşırı sürmeyayım. Bu da aynı mantıksız muhteremler. Hatta bir çıvan bile olsa mesela çıvan bile olsa bu mutlaka dışı akılması gerekiyor Bu Kurtuluşu zarar bedene. Bedene zarar atılması gerekiyor muhtelendir. İşte ne gerekiyor burada demek ki maddi yönden de hastalıklara burada sabır gerekiyor muhtelendir. Bir de bazı mikroplar bedenimize toksin diyorlar. Zehir yani saşıyor bazı mikroplar. Toksinler zehir. Her mikrop türünün saçtığı toksin, zehir ayrı ayrı bunlar böyle şey. Hatta bazı zaman gelir ki bir daha mikrop insanın bedene girer. Bilme mikrop. Bir tür, bir bulaşı hastalığı gelebilir. Bedene girebilir mikrop. Ne yapıyor bazı mikroplar? Bunlar ne yapıyor bunlar? Toksin diyorlar. Zehir yani kimyasal madde saçıyor bedene. Bedenin zehirliyor kim madde ile. Peki ne yapıyor savunma sistemi buna karşı? Bari al, yuvarlar. al yuvarlar. Hem al yuvarlar yani beyaz kan krilecikleri ak yuvarlar. Beyaz kan krilecikleri ak yuvarlar. Yani bedene mikrofon girdiği anda bedende alarm zilleri çalıyor. Alarm çalıyor bedende. Nerede girse girsin. İstersen Ayağın parmağından girsin mikrop derler. Kulağından girsin, ağzından girsin, bedene mikrop girdiği anda bedende alarm zilleri çalıyor. Hemen akıyorlar... hücum ediyor Asker bunlar. Biz savuna bunlar ben. Burada hücum ediyor bunlar ediyorlar. Ne, ne yapıyorlar? Eğer mikrop toksin saçan mikro mikrop girirse ne yapıyor? Akvaryoyu yutuyor. Ona saldırıyor yutuyor beni. Sonra abiye Onun içinde, aküverinin içinde bir enzim var, salgı var. O salgı onu eritiyor. Eritiyor bunu. Böyle. Eritiyor bunu. Eğer, eğer o mikrop toksin saşıyorsa zehir saçıyorsa, veyahut insanın bedenine başka bir yola bir zehirli kimyasal madde girmesi ne oluyor? Bu defa bu aküverler muhtemelen ona göre Hemen onlar derhal bir antitoksin. Ki bunda antikor deniyor bunlar genelde. Antitoksin. Yani toksine zehre karşı o da bir kimyasal madde üretiyor. Onu salıyor muhtemelen. Salvumu böyle yapıyor muhtemelen. Demek ki hastalıkta muhtemelenler e, sabır etmek bizim işin dahilidir. Ama tabi bir de acil durumlar vardır. Allah korusun. Mesela trafik olmuştur, insan kan kaybediyor, e, kalp kızı geçirmiştir, beynimde olmuştur böyle, aşırı sancısı vardır, bunlar başka böyle. Ama bunun dışında öyle normal hafif hastalıklarda biraz sabretmek gerekiyor, e, boğazımıza hakim olmak gerekiyor boğazımıza. birazsa bedenimizi, elimizi, yüzümüzü sabunla yıkayalım muhtemelen. إلا <تصفيق> تعالى